Bismillah ve Elhamdülillah ve Salatu Vesselamu Aleyha Resulü Lillahi Kardeşlerim imanla ilgili ses kayıtlarımızın altıncısı sadık, samimi, gerçek bir imanın faydaları ve semerelerinden. Dördüncüsü Allah Azze ve Celle sadık iman sahiplerini korur ve onlara yardım eder. allah Teala sadık, samimi ve sahih iman sahiplerini bütün kötülüklerden korur. Sıkıntı ve meşakkatlerden kurtarır. İnsan ve cin şeytan düşmanlarının tuzaklarından onları muhafaza eder. Allah-u Teala'nın kuruduğu kimseler asla hezimet yüzü görmezler. Onlar daima muzafferdirler. Kıyamet saatine kadar yardım görürler. Bu hususta allah Teala şöyle buyurmaktadır. اِنَّ اللّٰهَ يُضَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبَّ كُلَّ خَوَّانٍ Muhtemel ki Allah iman edenleri korur ve muhtemel ki Allah hain ve manikurdan herkesi sevgisinden mahrum bırakır. Onları sevmez. Hac suresi 38. ayet. Arap suresi 196. ayette de şöyle buyurmakta: Rabbimiz Tevakkül ve Teala, İnne veli yallahu nazzal al-kitab, lahu yataballas salihin. ki benim dostum Kur'an'ım, Kitab indiren Allah'tır. Ve o salih kimselerin, salih kulların velisidir. Onları görür, gözetir. Mümin diğer ismine Kafir suresi 51. Ceyte de şöyle buyurmakta: İnna l suru rusulena dünya ve yeme yakumul Şüphesiz ki rasullerimize ve iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlere, şahitlik edecekleri kıyamet günde yardım ederiz. Bunun benzeri olmak üzere Saf Fat Suresi 171, 172 ve 173. ayetlerde şöyle buyurmakta Allahu Teala. Belagat semagat kelimetunali ibadenel murselin. Yemin olsun ki peygamber olarak gönderilen kullarımıza bizim bir sözümüz geçmiştir. Söz vermişizdir. İnnehum lehmul mensurun. Muhakkak ki onlar yardım edilenler, mensurlar olacaktır. Ve innecunle galibun. Bizim ordumuz şüphesiz ki üstün gelecektir. Allahu Teala koruyup gözettiği yardım ettiği kullarına yapsın azizlerimde. Sadık imanın faydaları ve semerelerinden beşincisi Allah bu iman sahipleriyle beraberdir. Bu amel eden sadık muttaki müminlere özel bir beraberliktir. Bu beraberlik Allah'ın dininde ve peygamberin sünnetinde sabit olan bir beraberliktir. Bu dahili destek erşat ve yardım beraberlidir. Allahu Teala bakın bu üsta şöyle buyurmakta. Enfal suresi 19. ayette ve inna Allahu me'al ve Allah müminlerle beraberdir. Nahil suresi 128. ayette de şöyle buyurmakta inna Allahu me'allettekov ve hum muhsinun. Şüphesiz ki Allah sakınanlarla beraberdir ve onlar muhsinlerin ta kendileridir. Hakeza Rabbimiz Tebarek ve Teala <Sessiz> Tevbe Suresi 36. ayette şöyle buyurmakta ve alemu ennallah me almuttaqeen. Bilin ki Allah muttakilerle sakınanlarla beraberdir. Ha Rabbimiz Rabbiniz ve Teala bir başka ayette Allah me as -sâbirîn. buyurmakta. Yani Allah sabredenlerle beraberdir. Gene bir başka ayette Muhammed Suresi 35. ayet fala ve tala'u ila selme ve antum al Allah مَأَكُمْ اَلَيْ يَتَرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ uyumakta Üstün durumdayken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecektir. İşte bu beraberlik kardeşim allah Teala'nın Yüce Kitabı'nda da anlattığı gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hicret esnasında sığındıkları mağaradayken mağar arkadaşı olan Ebu Bekir Es-Sıddık radiyallahu anh'a sözün etki beraberliktir ki. Bu susta Rab İstebarciü Taala şöyle buyurmakta Tevbe Suresi 40. ayette: İlla tensuruğu, sadece nesrahu Allah, ız akrjehu aladin kafaro, ثاني اثنين, ız huma fil ghar, ız yagulu sahibi, la tepsen, inna Allah mana, fa nuzel Allah sekine ve yedehu b ve, الصufla, ve Allahu aziz hakim. Eğer siz ona yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım etmezseniz ona Allah yardım etti. Hani bir zamanlar kâfirler onu iki kişiden birisi olarak yani Ebu Bekir'le birlikte Mekke'den çıkarmışlardı. Hani onlar mağaradaydılar da o arkadaşına la tahzen innallahu me'ana üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Onun üzerine Allah ona emniyetini, sekinetini indirdi. Onu sizin görmediğiniz bir orduyla destekledi ve kafir olanların sözünü alçattı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir çünkü Allah üstündür, hikmet sahibidir. Kardeşlerim, sağlık iman sahiplerinin altıncı elde ettiği ifade ve semeresi Allahu Teala dünyada ve ahirette onları kurtarır. Şöyle ki dünya hayatında Allahu Teala Nebi ve rasullerin hepsini ve onlarla beraber veya onlardan sonra olup da onların izinden giden salih müminleri ve ilmi amel eden davetçiler dünya azabından kurtarmıştır. Bu manada şöyle buyurmaktadır. Rabbimiz Azze ve Celle فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمْ وَكَذَٰلِكَ نُونجَ الْمُؤْمِنِينَ Enbiya Suresi 88. Ayet onun üzerine biz onun yani Yunus Aleyhisselam'ın duasını kabul ettik ve onu gamdan kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. A'raf suresi 165. ayet ise şöyle buyurmakta: Felem ma nesum maduk gibihi en ce Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca biz de kötülükten men eden, nehy kurtardık zulmedenleri de yapmakta oldukları kötülüklerden ötürü şiddetli bir azab bile yakaladık. Ne Nemil suresi 53. ayette ise şöyle buyurmakta Ve ence'inlellezine amenu Bizler iman edip Allah'a karşı gelmekten sakınanlar ise kurtardık. Bu dünya hayatındaki kurtarmaya örnek olan ayetlerdi. Ahiret yurdundaki Allahu Teala'nın sadık iman sahiplerini kurtarmasına dair ise Allahü Teala Nebi ve rasulleriyle onların izinden giden salih müminleri Allah'a karşı gelmekten sakınan, amel eden kimseleri kıyamet gününde de kıyamet gününün tüm can sıkıcı hallerinden ve ondan sonraki korku ve ateşin cehennemin yüz karartıcı azabından kurtaracağını vaat etmiştir. Bu hususta da şöyle buyurmuştur Rabbimiz Tebareke ve Teala. Zümer suresi 61. ayette ve yune'cillahullezine teka vu bi mafazetihim la yemessuhum yahzenun. Allah takva sahiplerini yani kurtuluşa erdirir. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar mahzun da olmazlar. Enbiya suresi 103. ayette şöyle buyurmakta <gülüyor> La yhznhumul fzeul akbaru ve haza tü en büyük korku, dehşet, an dahi onları tasalandırmaz Melekler onları şöyle karşılarlar. İşte bu size vaat edilmiş olan gününüzdür. Allah Azze ve Cellemlerden yapsın bizleri. Yedinci fayda ve semere ise Allahu Teala sağlık, iman sahiplerinin derecelerini dünyada ve ahirette yükseltir, yüceltir. Kardeşlerim, Allahu Teala sahih iman, ilim ve yakin sahiplerinin derecelerini dünyada ve ahirette yükseltir. Onlara dünyada saygınlık, izzet, şeref, başarı ve hakimiyet verir. Ahirette ise bol sevap, rıza ve o muktedir, güçlü Melikin yanında ebedilik cennetlerinin en yüksek derecelerini verir. Allahu Teala bu hususta şöyle buyurmaktadır. Mücadele suresi 11. ayette. dediğimizler. Eğer biri bir şeyi anlamadıysa, o bir şeyi anlamak için bir şeyleri öğrenmek zorundadır. Eğer biri bir şeyi anlamadıysa, o bir şeyi anlamak için bir şeyleri öğrenmek zorundadır. Eğer biri bir şeyi Size kalkın denilince de kalkın ki Allah sizden inananları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Bakara suresi 212. ayette ise şöyle buyurmakta Rabbimiz Azze ve Celle Züyüne lillezine keferul dunya ve yeskharûnemlellezine âmenû vellezine tegavfe vehum yevmel qıyâmet veallâhu yerzugu men yeşâhu bi gayrı Kafir olan küfredenlere dünya hayatı süslendi, cazip kılındı. Bu yüzden onlar iman ile alay ederler. Oysa ki iman edip sakınan kimseler kıyamet gününde onların üstündedirler. Allah dilediğini hesapsız rızıklandırmaktadır. Gene bu manada Enfal Suresi'nde 4. ayette allah Teala buyurmaktadır ki اُلَٰيكِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ اِنْ لَرَبِّهِمْ وَمَغْفِرَتُوا وَلَزْقُونَ كَرِيمٌ işte onlar gerçek müminlerdir. Hak müminlerdir. Onlar için Rableri katından nice dereceler bağışlanma ve kerim değerli bir rızık vardır. Taha suresi 75 ve 76. ayetlerde ise şöyle buyurmakta. وَمَا يَعْتِيهِ مُؤْمِنًا فَقَدْ عَمِلَ السَّالِحَاتِ فَاُولَٰيكَ لِهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ جَنَّاتُ عَدْنِيًا تَجْرِيمٍ تَحْتِهَا لَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَذَالِكَ جَزَاءُمَا تَزَ Kimde iyi davranışlarda, salih amellerde bulunmuş bir mümin olarak ona yani Rabbine varırsa üstün dereceden işte bunlar içindir. İçinde ebedi kalacakları zemininden altlarından ırmaklar akan adın cennetleridir bu karşılık. İşte arınanların, temizlenenlerin mükafatı budur. Kardeşlerim, sadık müminler için vaat edilen fayda ve semerelerin sekizincisi onlar izzet ve keramet sahibidirler. Sadık müminlerin izzetleri ve kuvvetleri Allahu Teala'nın izzeti ve kuvvetindendir. Çünkü sadık, takva sahibi ve iyi müminlerin gönülleri Allah'a bağlıdır. Bu sebeple onlar güçlü, onurlu ve izzetli olurlar. Allah uğrunda, Allah yolunda ayıplayıcının, kınayıcının kınamasını, ayıplamasını aldırış etmezler. Allah'tan başkası için alçalmazlar, onlara boyun eğmezler. Onlar izzet nefis sahibidirler akide ve iman kuvveti sahiptirler. Kendi benzerleri mümin kardeşleriyle olan ilişkilerinde ise yüksek bir ahlaka effetli bir mizacı sahiptirler. Hoş ve sadedirler, yumuşaktırlar, toleranslı, müsamahakardırlar ve sevecendirler. Allahu Teala Fatır suresi 10. ayette bu hususta şöyle buyurmakta: MEN KANE YURİDUL AZZETE FELİLLAHİL AZZETÜ CEMİĞA Her kim izzet ve şeref istiyorsa bilsin ki İzzetin hepsi Allah'a aittir. Gene Münafıkun Suresi 8. ayette ise şöyle buyurmakta ki bir sefer esnasında Müslümanlarla birlikte bulunan münafıklar seferden dönerken Medine'ye doğru yol esnasında bir söz söylemişlerdi ve allah Teala da bu sözü bu ayet indirerek Peygamberine haber vermişti buyuruyor ki Allahu Teala onların söyledişi uzaklaştırarak yekuluna <gülüyor> ilracana ila medine te lekhruzanna el azl ve derler ki o münafıklar yemin olsun ki şayet biz Medine'ye dönersek elbette ki daha üstün olanlar zelil daha zayıf olanları oradan çıkartacaktır. Halbuki asıl izzet üstünlük Allah'a aittir, onun Resulüne aittir ve müminlere aittir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Nisa suresi 139. ayetle ise şöyle buyurmakta Allah Teala bu hususta. Ellezîne yetekuzûnen el evliyâ min dûni'l-mü'minîn eybtegûne indahum'l-izzete fenne'l-izzete lillâhi Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinenler onların yanında izzet, güç ve şeref mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnız Allah'a aittir. Gene Rabbimiz Tebaraka ve Teala Yunus suresi 65. ayette buyurmakta ki Velayh sunke kabuluhum Onların sözleri seni üzmesin. Şüphesiz ki izzet, üstünlük tamamıyla Allah'a aittir. O istendir bilendir. Maide suresi 54. ayette ise şöyle buyurmakta رب مستبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا من يرتد Sizden, sizden her kim dininden dönerse bilsin ki Allah sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü şefkatli kafirlere karşı ise onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir ki bunlar Allah yolunda cihad ederler. Onun dini için mücadele ederler ve hiçbir kanaya'nın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah lütfu geniş olan en iyi bilendir. Bir de bu hususta Fetih suresinde. 29. ayette Allahu Teala'nın buyruğuna işaret etmekte fayda var. Orada buyuruyor ki Allahu Teala Muhammedur Resulullah ve'l-ladîne ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisidir. Onunla beraber bulunanlar ise kafirlere karşı çetin kendi Arlândesi merhametlidirler. Onları rukuya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan mutf ve isterler. Sadık, sahih ve samimi iman sahip bir kimselerin elde edeceği faydalar ve semerelerden dokuzuncusu ise bu kimseleri Allah da sever, müminlerde sever. İman sahipleri, imanlarındaki samimiyetleri, kesin inançları, salih amelleri, Allah'a ve Resulüne itaatleri ve icabetleri, Allah'ın ve Resulünün hükümlerine tam teslimiyetleri ve sadık müminlerin bütün niteliklerini taşımaları sebebiyle Allah tarafından sevilmektedirler. Allahu Teala onları sevdiği zaman yeryüzünde kabul görecekleri bir konuma yükseltir. Yeryüzü halkının gönlüne onların kabulünü koyar ve onları kabul görecekleri bir konuma yükseltir. Müminlerin ve insanların genelinin gönlüne onların sevgisini ve dostluğunu yerleştirir. Bu sayede onlar iyiliklandırılırlar. Güzelce övülürler. insanların dualarını alırlar. Onlara örnek olurlar ki onlar iman sahiplerinin peşinden giderler. Tabi olurlar. Bununla hem dünya hayatında hem de ahirette onlar için saadet ve felah kurtuluş meydana gelir. Bakın kardeşlerim bu usta şöyle buyurmaktadır. Allahu Teala çokça buyurduğundan bir kısmını aktaracağız inşallah. İnna al ve aminu salihat, seyj al-ülhümur Rahmanu udta. Meryem Suresi 69. Ceydet. İman edip de salih amel işleyenlere gelince, onlar için Rahman olan Allah, gönüllerde bir sevgi var edecektir. Alimran Suresinde 31. Ceydet'de ise: "Qul in kumtum tuhibu nallaha, fette bi'uuni ve yasur lukum zonubekum. Allahu rafur rahim." buyuruyor Allah Yani de ki ey resulüm şayet siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı sizin için örtsün bağışlasın. Allah gafurdur rahîmdir, örtendir, çok merhametlidir. Bakara suresi 195. ayette inna Allah muhsinin buyuruyor Allah Teala. Şüphesiz ki Allah muhsinleri, iyi iş, güzel iş yapanları sever. Gene aynı surenin 222. ayetinde اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْتَوَّاب۪ينَ ve الْمُتَطَحِّر۪ينَ buyurmakta Allah-u Teala. Şüphesiz ki Allah çok tevbe edenleri ve çok temizlenenleri sever. Alimran i̇mran suresi 146. ayette ise Allah اللّٰهُ يُحِبُّ Allah sabredenler sever buyurmakta. Aynı surenin 159. ayetinde İnna Allah yuhibbul mutvekkilin şüphesiz ki Allah tevekkül edenleri sever buyurmakta. Maide suresi 42. ayette ise İnna Allah yuhibbul muksatin. Şüphesiz ki Allah adil olanları adaletle davrananları sever buyurmakta. Saf suresi 4. ayette ise İnna Allah yuhibbullezine yuqatiluna fi sebilihi saffan kaennahum bunyanun marsus buyurmakta. Allah Teala şüphesiz ki Allah kendi yolunda kenetlenmiş bir yapı gibi bir duvar gibi saf bağlayarak savaşanlar sever buyurmakta. Bu hususta Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ise çok sarih, açık bir hadis zikredilmekte Bukhari'de ve Müslim'de. Şöyle buyurur Nebimiz aleyhisselatü ve vesselam allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'i çağırır ve ona der ki muhakkak ki Allah filan kulu seviyor onu sen de sev. Bu emir üzerine onu Cebrail aleyhisselam da sever. Sonra Cebrail aleyhisselam gök halkının arasına nida ederek, seslenerek der ki Allah filan kulu seviyor. Onu siz de sevin. Bunun üzerine o bahsi geçen kimseyi gök halkı da sever. Sonra Allah yeryüzü halkının içine o kimse için bir kabul koyar. Evet. İmam Nebevi Rahimehullah vadisi açıklarken şöyle der. Gök halkının ve yer halkının bu kulu sevmelerinin sebebi o kulun Allah'a itaat etmesi ve Allah tarafından sevilen bir kul olmasıdır. Yeryüzü halkının içine onun için bir kıvul konması demek insanların gönlüne onun sevgisinin yerleştirilmesi ve ondan razı olmaları demektir. Böylece kalpler ona meyleder ve ondan razı olurlar. Çünkü başka bir rivayette onun sevgisi yer halkının gönlülerine yerleştirilir ifadesi geçmektedir Allahü Teala bizleri bu vasıflarla vasıfların kullanan kalsın. Bundan sonraki ses kaydında kaldınız edin, devam edin inşallah. Allahumma